Yine seni gördüm. Yine sesini duydum. Gönlüm şen oldu yine. Ah benim acıvatım Yine o kapı gıcırtısı sesini duydum. Yine kullanılmış diş fırçasına dönmüş sakallı suratını gördüm. Fenalaştım ben yine. Ben sana muhabbet besliyorum. Sen kalkmış bana ne diyorsun efendim? Ben muhabbet kuşu besliyorum. Sen kuşun yemine göz dikiyorsun. Karagöz, sen lafımın kafiyesini alıyorsun, İçeriğini hiç önemsemiyorsun efendim. Tamam, tamam. Darılma hemen. Yok efendim, ben sana darılmam. Ben bilirim ki dostun acı sözü gülün dikenine benzer. Evet, dostun acı sözü gülün dikeni gibidir. Gülü gösterir, dikenini eline değdirir. Neyse, lak bırakalım da asıl meseleye gelelim. Neymiş efendim asıl mesele? <gülüyor> ben e, VCD piyasasına giriş yapıyorum. Ne piyasasına, ne piyasasına? VCD, VCD. Tuvalet mi açacaksın yani? Ne tuvalet be? WC tuvaletin yabancı adının kısaltılmışı. Yok ya kardeşim, aziz kardeşim ne tuvaleti? Hani var ya, decede, cede, tavede. Ha, sen CD, BCD diyorsun. Yok demiyorum onu sen diyorsun. Kara gözüm, o dediklerin senin söylediğin gibi yazılır, benim dediğim gibi okunur. Yani CD, BCD, DVD. Öl奥斯. olsun, D E hepsi D E içinde ağzına kadar dolu hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe yani. hehehe hehehe yani. Ben artık korsan film ve müzik piyasasının içine dalıyorum acıban. Hey Allah'ım! Ne işim var senin korsan filmle müzikle? Hem milletin emeğini çalarak mı servet yapacaksın? Niye çalmak olsun canım? Para Bunun adı çalmaktır. Adı üstünde. Korsan, korsan. Hem sanatçının izni olmadan yaptığın için sanatçıdan, o ürünü çıkartanlardan çalıyorsun. ...hem de devletten vergi kaçırıyorsun. Bunun adı hırsızlık değildir. Nedir peki? Bu hırsızlık değildir. Pulsu olsa, olsa hınzırlık olabilir. Gerçi benim bu yaptığıma üstün zeka denmesi daha doğru olur. Hiç de denmez efendim. Hem Hacı var. Ben bunları çoğaltıp asıl ürünü çıkartanların reklamını yapmış olacağım. Kendini kandırma efendim. Öyle bir şey olmaz. Hem bu dediğin yasal suçtur. Asıl? Yasal suç? Yapma yahu. Yoksa, ben bunları yapınca hapse mi atarlar beni? Elbette efendim. Hem hapis cezası var, hem de bunun para cezası var. Eyvah! Ay, oh. bay, bay, bay, bay. Ben mahvoldum. Neyse efendim, neyse. Daha bir şey yapmadın ki yapsaydın suç olurdu. Ey, ben yapmadım ama bizim oğlan yaptı. Ne? Senin oğlan da mı korsan cd satıyor yoksa? Herhalde. Nasıl herhalde birader? Yani tam emin değilim ama benim oğlan bir arkadaşına bilgisayarından sindi, aman cd kopyalamış. İçine mp3 müzik koymuş. Artık üç tane mi koydu, beş tane mi koydu? Hay Allah iyiliğini versin birader. O dediğinde suç olmaz. Senin oğlan satmak için yapmamış. Bunu arkadaşlarına hediye etmiş. Aa, yani hediye olunca suç olmuyor mu? Olmaz. Güzel, o zaman elimde şu an vizyonda olan filmler var birader. Al sana vereyim onlardan. Ama istemem Kasım, istemem. Al ya, al. Hediye bu. Hediyesi, CD başına üç yet. Senin hediyen de paralı yani. Ay ne cimri adamsın birader ya. Tamam tamam, verme para filan Al, hepsini sana hediye ediyorum. Bir torba sindi, aman CD sana. Hah, sağ olasın. Ya ben de buna bir sürü CD parası verdim. <gülüyor> bir bu kadar da evde var birader. Eşe dosta hediye edersin işte. Hediye hediye. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimiz, korsan CD'ye satmak suçtur. Bunu unutmayınız. Efendim, her ne kadar fırçılı ettikse affola. Ben de bu işten sonra yine mahfola.